1580 numaralı konu, İbni Mesud radıyallahu anha'ın istifarın fazileti hakkındaki sözleri, İbni Mesud ra şöyle buyurmuştur, Herhangi bir Müslümanın üç kere estağfirullah elle zillah ilahe illa hüvel hayyul kayyumu ve etubu ileyh, ben kendisinden başka illah olmayan, diri ve her şeyin idarecisi olan Allah'tan bağışlanma diliyorum ve günahlarımdan tevbe ederek ona dönüyorum, derse savaştan bile kaçmış olsa bütün günahları efolunur. olunur,